Kirsiz, passız, arudur özümüz, namussuza kanlı hançer sözümüz, çok uzaktır dostlar, çok uzak bizim yolumuz, düşene dövüşene bin selam olsun.